Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi. Diyor ki hocam erkek insan, musulman, erkek musulman nasıl cim giyinecek? Yani cimin adabı, sünneti nelerdir? Evet soru güzel soru. Bir musulman nasıl giyim giyinecek? Bu çok güzel bir sorudur. Bu önemli bir sorudur. Bunu kısaca yani tabi bunu delillerinden her şeyi cevap vermek için bu çi üç cültük kitaplar var bu konuda ama kısaca bir iki cevap vermemiz lazım. O da fetva gereği kısa olur, edillesiz olur ama elimizden geldikçe de bir şeyler zikredeceğiz inşallah. Birinci değerim, asıl olan bütün elbiseler caizdir. İlle ki İslam gelmiş bir şeyi yasaklamıştır. Asıl olan her şey el aslu fil asya'il cevaz. Bu kaidedir usulü fıkhta. Eşyalerde, meselelerde hepsi nedir caizdir. İlle ki şeriat gelsin bu haramdır desin. ibadatta tersidir. El aslu fil asya'i fil ibadatil hurm. İbadette asıl olan her ibadet haramdır. İlle şeriat desin böyle yapacaksın. Çünkü ibadet çoktur. Hazret adamdan bugüne kadar bir sürü şeytan ibadet uydurması yapmıştır. Onun için İslamiyet bunu ölçü koymuştur. Elbisede de bütün elbise caizdir. Hiçbir şey yoktur. Sadece İslamiyet elbiseye ölçü koymuştur. Elbisenin şertleri var. Onlara da geleceğiz. Yani bugün de bir tane Musulman oldu Japonya'da, Çin'de, Amerika'da ne giriyorsa aynen halkın girişine girebilir bir mahsuru yoktur. Ama ölçü koymuş İslamiyet. Meselen asıl olan dedik halaldır. Mesela İslamiyet neyi haram etmiş? İspali haram etmiş. İspel nedir? Ee, i̇nci kemiğinden aşağı sarkacak elbise haramdır. Dar girsen haramdır. Ee, i̇pek girsen haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor inne hazeyni e, e, inne hazeyni ipekten ispali diyor haramun ala zükuru ümmeti hillun linisaihim İbn-i Macede. Haramdır. İpek ümmetim için ama kadınlar için bir mahsuru yoktur. Mesela İslamiyet bir şeyi e, e, mesela deri eğer ölü derisini e, debretmesen da, e, şeye göndermesen e, e, e, derici onu işlemesen olur? Haram olur. Ve, ve herkese İslamiyet her şeyi serbest koymuş. Sadece ne koymuş? Ölçü koymuş. İslam dediği bunu bir kaydedir bilmemiz lazım. <gülüyor> İkinci mesele bir erçeceğe yakışmaz yani caiz değil ne şeffaf bir elbise girsin yani bedeninin içeride göstersin auratını özellikle bu caiz değil hiçbir şekilde şeffaf yanda dar yani cisminin çizgisini çıkartsın yani pantolon giriyor dar çıkıyor arkadan kalçaları görünüyor önünden auratı görünüyor erkeğin e bu nedir? Caiz değil. Bol girecek ki görünmesin. Yoksa hem haram olur ki hem çafirlere benzemek babından haram olur, hem de neye benzemek babından haram olur? Avreti çıkıyor. İslamiyet, libasül takva nedir? Takva libası, seni koyar normal libası ne yapacaksın? E, takvaya uyduracaksın. Üçüncü mesele, çafirlerin giyimi olmasın. Çafirlere özel cimler caiz değil. Ne cibi? Bugün de özel çafirler bazı şeyleri giriyor. Bu caiz değil. Ama pantoram buna girer mi? Biz tekrar bunun hakkında da de bir ders yapmıştık. Yani cevap vermiştik. Pantoram buna dahil değil. Pantoram ilk çıkarçan evet doğrudur. Çafirlerin cimidir. Bugün de pantoran ne oldu? Alimler diyorlar Ammet bihil belva belva genelleşti. Onun için pantoram buna dahil değil. Ama ne olur pantoronda da bol gireceksin, kısa gireceksin. Bu can da çafirden has bir şey değil. Çünkü Abdullah İbni Umru bin As radıyallahu anhüma Resulullah gördü. Onun üzerinde tevbeyni muasfereyni bir böyle e, elbise var. E, böyle boyalı sarıdan bir çeşit has bir elbise varmış. Olar aba böyle sırtlarını atardılar. Özel bir renkleri vardır. Bunu sadece çuffarı yemen girermiş. Yahudiler, ehli kitaplar. Onun için Resulullah ne dedi Abdullah'a? Dedi İnne min Bu İmam-ı Müslüm rivayet ediyor. Dedi Ey Abdullah bu çafirlerin cimindendir. Bunu cime. Bu kaidedir. Alimler diyor. Çafirlere benzemek olmaz. İşte özel kot pantolonlar, özel bilmem kısa cürüyorlar, yırtık yırtmacalı cürüyorlar. E, o çafirlere elimizden geldikçe benzemememiz lazım. Teşebbuh bil kufar kibiredir, böyle cinatdır, haramdır. Sonra dördüncü mesele kadın erceye benzemesin, ercek de kadına benzemesin. Bu nedir? Bu bir kaidedir. Cimde ne ercek kadına benzer, ne kadın erceye benzer. Onu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ki Buhari'de Lâna Lâna Lâna Lâna Allah yanda Lâna Mûteşbbehin min al-Rijal Nisa' wal Mûteşbbehatu min nisa bil Kadın erkek eğer birbirine benzese lanet var üzerlerine. Beşinci e, elbisede ö, ö, beşinci mesele nedir elbiseyden? Elbise insan her zaman elbiseyi girerken Bismillah diyar çıkarırken Bismillah diye bu da elbisenin sünnetindendir. Çıkarırken bereketli olur Bismillah dersin. Çıkarırken Bismillah dersin. Avretini cinler görmesin. Melekler görmesin. Günah, ne sen günahkar olursun ne mus, cin musulmanıysa yani de melekine aziyet vermesin. Evet. Ee, beşinci e, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا لَبَسْتُمْ اَوْ تَوَظَّفْتُمْ Her zaman elbise girdiniz. E, ebdes ettiniz, sağdan başlayın. Bu Resulullah'ın sünnetidir. Abu Dawud'da rivayet olunur. Altıncı e, yeni bir elbise girdin, şükretmen lazım. Yeni bir elbise insan aldığında bir gömlek aldın, bir güzel pantolon aldın, ayakkabı aldın, giydin şükredeceksin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebi Sa'ilul Khudri radıyallahu anhu Tirmizi Abu Dawud'da rivayet var hadiste. Diyor Resulullah yeni girseydi derdi Allahumma Allah'ım lekel hem de en Allahum Allah'ım sene şükkür senin sayından mamunu girdim sen olmasayydın bu olmazdı es elkı ve hey mas ahu Ben bu elbisenin heyrin sevun babaı ne için here yapılmış onu sevrun Vadu bir kemin şarr ve Şarı masne ahu Şerrinden de sene sığınırım Bu de nedir sünnettir yeni elbiseye dua edeceksin. Hatta yeni elbise bir tane sen onun için dua edersin. Bu da sünnette var. Hüsnün Müslim'de de zikrolmüştür bu. Yedinci mesele. İnsan musulmana yakışır. Her zaman kalbi cibi elbisesi de temiz olması lazım. Müminin kalbi temiz olduğu için elbisesi de temiz olması lazım. Onun için bir rivayette İmam Ahmet'in bir tane elbisesi vardır. Ama talebeleri diyorlar hiçbir zaman İmam Ahmet kirli elbiseyle onu görmedik. Yakardır, beklerdir, kurusun, cirerdir onu ama çirli üzerinde e, böyle e, bozuk bir halde olmamıştır. Onun için Abdullah bin i Mes'ud Resulullah'tan rivayet edildiği için ''Lâ yedhul cenne men fi kalbi kalbîhî mithqâlu min minel kibir'' ''Çimin kalbinde bir çibir var ise, bir miskâli gurur var ise o cennete girmez. Bir sahaba sordu ya Resulullah ben seviyorum elbisem temiz olsun, ayakkabım temiz olsun, böyle güzel cilinim.'' Bu da kibre girer mi? Resulullah dedi innal laha cemilun yuhibbu'l Dedi Allah güzeldir, güzel şeyleri sever. El kibru batral hakku ve gamtun nas. Kibir dedi hakkı inkar etmektir, insanları da küçük düşürmektir. Bu da Müslüm'de geçiyor. Onun için elbisen el ölüzün her zaman ne olacak? Temiz olacak. 8. alimlerimiz diyorlar, müstehaptır elbisenin beyazını gireceksin her zaman beyazını onun için Arap aleminde fistan beyaz meşhurdur İşte bu da sünnettendir başörtüleri beyazdır ilbüsü min thiyabikumul beyza beyazı girin fe inneha min khayri thiyabikum ve kaffunu fiha mevtakum en khayrli elbiseniz beyazdır ve beyazdan da ça meyitlerinizi, ölülerinizi kefene koyun bak kefen de beyazdır onun için sünnettir kefeni başka e, kumaşa da sarabilirsin ama beyaz nedir sünnettir Dokuzuncu mesele elbiseyle ilgili dedik isbel haramdır. İspel haramdır. Nedir isbel? Bir incik kemiği ölçümüzdür bizim. Bunu, bunu bundan aşağıya giden Ataş'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bize müjde vermiştir. Eğer bunu kibir için yapsak allah Teala bizim yüzümüze bakmaz. Ki Abu Zer'den rivayet olan hadiste i̇mam Müslim rivayetinde diyor ki 3 tane var ki 3 sınıf insan var Allah-u Teala kıyamet gününde onlardan konuşmaz. Çünkü her kuldan konuşur hesapta. Ve üzlerine bakmaz ve onları tezki etmez ve onlar için elin bir azab var. Acı bir azab var. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 e <gülüyor> kere bunu söyledi. Abu Zer dedi Khabi ve khasru Bunlar kusurana oğlanmışlar. Bunlar kimdir ya Resulallah? Abu Zer dedi biri musvil elbisesini aşağıya kadar tutan lafı taşıyan üçüncü -bil pazarlık yaparken ne yapacaktır? Yalanla e, malını yalan yere yemin edip övecek malını. Yalanla vallahi der bu malım çok saklamdır. Halbuki saklam değil. Hiç ayıbı yoktur. Onları üç gün 3 üç, üç şekil Rasulullah e, Allah Subhanehu ve Teala'nın hadis müslümdedir onun için e, elbise uzun olmaması lazım asıl hadislerde geçtiği izar el mümin nüfus ila nüfus ayağımın nusfuna kadardır ortasındadır ama yapamıyorsan Resulullah diyor incik kemiğini geçmesin. Geçti ataştadır. Yani incik kemiğini çibirden değil. Bazı insanlar hicret verirler, şüphet verirler. Ya biz kibirden yapmıyoruz. Allah Teala o müsbili çibirden dolayı yapı Evet, çibir çibirden girsen, isbal etsen krallar eskiden yürürdüler arkalarında çekelleri, elbisesi yan hadem haşam kaldırırdı elbisesi o değil. El, hüküm değişiliyor isbelde. diyor bundan aşağı ataştadır ama kibirden giren nedir? Allah yüzüne bakmaz. Ata, azabı var, teski etmez vesaire. 10. mesele diyor libas-ı nedir? Şöhret elbisesi. Yani o, o o elbiseyle sen tanınılırsın. Dik, insanların dikkatini çekersin. Onun için alimler demiş toplumda ne giyilirse sen onu giyeceksin. Olardan farklı olmayacaksın. O da nedir? Müslüman toplumundan bahsediyorlar. Yani Müslümanların libası ne şekildir? Sen de öyle gireceksin Farklı olsan libası şüro olur. Yani içlerinde sen cumbızdan çıkarırsın, barmaktan gösterilirsin Ha bu ne için dikkat üzerine çekersin? O libesten, o elbiseyle tanınırsın. O da libası şühredir işte. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men lebise thewbe shuhra elbesehullahu yevmel kıyama thewbe mitlehu. Diyor ki şöhret elbisesini girsek kıyama gününde aynen onu eder. Bir rivayette o elbise ataş olur onda. Abu Dawud ibni i Mace'de e, hadis sahihtir. Ondan dolayı arkadaşlar elbise meselesinde bu konuları insan dikkate alması lazım. Elbise nedir? Elbise e, insanın e, dış görüntüsüdür. Temiz olması lazım. O, onun için bir Müslüman ülkedeyse biz o musulmanlar nasıl giyinmişse öyle giyiniriz. Bir mahsuru yoktur. E, e, ama e, asıl dedik Müslüman toplumu. Ben bir bir, bir ülkede yaşıyorum. Müslümanlar azınlıktır. Çokunluk insanlar. Ee, İslami e, e, Cimi iti, itibar Etmiyorlar yani de bilmiyorlar Ölçü almamışlar biz onlara Uymak zorunda değiliz yanlış anlaşılmasın Ama ne diyoruz Müslümanların toplumunda Müslüman toplumuna uyacağız Müslüman toplumuna girmişse Biz eğer bir ülkede yaşıyorsak Bugün de Türkiye'de Müslümanların giyimi kimse girmiyor Biz ihya etmemiz lazım Panturlarımız bol yapmamız lazım ee, Ama Ama İlle ki bazı Müslümanlar da bazı gruplar ne diyorlar İlle ki mesela cübbe var, takya takacaksın. Bunun da bu da bunu da ferz etmek caiz değil. Çünkü biz dedik asıl nedir serbestliktir. Sadece kafire benzemesin. Onun için e, Müslüman toplumunda her çeşit cübbe var, başını takya koyursa bu güzeldir. Uymamız lazım. Buna muhalefet edecek. o zaman da Müslümanların toplumuna muhalefet ederiz. Bu tehlikeli bir meseledir. Ama bir Musulman ölçüyü açmamışsa sen buna diyemezsin illetçi böyle gir. Anlatabildim mi? Ama sen böyle giyiniyorsan güünü, seni de tebrik etmemiz lazım. Biz yapamadığımızı sen yapmışsın. Güzel bir şeydir. Ama bir dene başına tekke koymamış. Neden tekke koymamışsın başına? O zaman sen şuursuz Musulmansın demek de hatadır. Olmaz çünkü hiçbir sünnette delil yoktur. Tekke koymak, sargı bağlamak Resulullah emretmiş. Ha Resulullah kendi adeti ürfü gereği başını bağlamış Ama emretmemiş. Diğer daha küçük meselelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir buyurmuştur. Bunu böyle yapın, bunu böyle yapın. Ama bazı meselelerde sünnetlerde emir yapmamıştır. Bir sürü sünnet var. Yemek yerken dirseğini, ayağını, tapuğunu, karnına dayarmış, sağ ayağını, bunu emretmemiş ama bunu sen bunu yapsan Resulullah'a uyudum diye çok güzeldir. Resulullah kerten Arablar Arapları bir nevisini vab dediklerini bir çöl malını yermişler. Halaldır da İslam'da yilinir onu ama Kureyşler, Mekkeliler onu yeme yemezmişler, öğrenmemişler adetleri gereği. Rasulullah'a cetrendeler yemedi. Ya Resulullah haramdır dediler yemeyelim yok dedi. Haram değil ama biz öğrenmemişiz dedi adetimiz gereği. Anlatabildim mi? Ondan dolayı bu konuları kimseye hüküm veremeyiz ama illa ki bütün Musulmanlar şarvar girsin e, cübbe cirsin, cirmeyen samimi değil diyen de hata yapar ama sen yürüyorsan eyvallah güzeldir. Sen insanlara ciminlen örnek ol ama insanlara ferzetme etme. Aynen bir tacir Allah rızası için zengin bir adam çok mutavazi giriniyor. Bu ne yaparız bu adamı? Bu adamı tebrik ederiz. Ehli takvadır diyeriz. Bu adama baktıkça dua ederiz bunun için. Ne güzel musulman deriz. Ama bu tacir aynen zengin adam. Kalksa dese her tacir benim gibi olsun ne yaparız deriz? Sen cahilsin. Nasıl böyle dersin? Aynı adama ne deriz? Cahil deriz, kınarız adamı. Neden? Çünkü Allah'ın emretmediği, Resulullah'ın emretmediği şeyi emrediyor. Resulullah zenginlerden ne istiyor allah Teala? Şeriat ne istiyor? Zekatını vereceksin. Onun haricinde hiçbir şey istemiyor. Ama sadaka versen o sendendir, fazıldır allah Teala diyor. Onun için sen zengin adam zekatını verdikten sonra hiç kimseye yardım etmese sen onu kınıyamazsın. Ama ne yaparsın onu teşvik edersin. Teşvik ayrıdır, illeçi yaparsın ayrıdır. Elbisede de bu meselelerde de öyledir. Tekke takmak güzel bir şeydir ama her çeşit şey taksın bu e, e, caiz değil. Çarvarcılık güzel bir şeydir ama her çeşit şey girsin güzel değil. Ama cübbe girmek güzel bir şeydir. Tebrik ederiz girenleri. Ama her şeycilsin girsin olmaz çünkü bu adet ürfte ne varysa odur. Ama bütün toplum cübbe giriyorsa İslam toplumu bugün de mesela İstanbul'da yani Türkiye'de her Müslüman Osmanlı zamanında gibi şarvar giriyor, başını bağlıyor. Sen o zaman atsan ne olursun? Allah korusun zındıkla zındıklar kadar gidebilirsin. Onun için ürf usul ufukta ürfin yeri var. Urufta ne sılıysa urfa muhalefet, eğer uruf şer'e muhalif değilse itibar edilir Rusul-ü fıkıhta. Onun için e, bir alim dememiş ki illa çi cübbe şervercinin ama ne demişler cirseniz güzel olur ve doğrusu da budur. Evet Allah daha iyisini bilir ve elhamdülillahi rabbil alemin.